Bu seferilikle alakalı çok şehir dışına girip çıkıyoruz. Haliyle biz hep seferi olarak namazlarımızı kılardık. Birisi dedi ki ya böyle bir şey yok. Kur'an'da da bu geçmiyor. Siz dört rekat kılmalısınız. Aklımız karıştı haliyle. Hocamız bu meseleyi bir izah eder mi biz acaba? Kaç defa olursa olsun. Sık sık aralıklarla da olsa, kişi sürekli sefere de gidiyor olsa seferilik e, haklarından yararlanabilir. Yani namazlarını dört rekatli namazlarını ikişer rekat olarak kılması gerekiyor Hanefi mezhebine göre. Evet, hocam. Aksi halde tahrimen mekruh bir fiil işlemiş olur namazlarını tam kılarsa. Ha, Şafii mezhebine göre kişi seferdeyken de Dilerse 4 rekatlı farzları 2 rekat kılabileceği gibi 4 rekat olarak da kılabilir. Ona bir engel yok ama Hanefi mezhebine göre kişi hangi aralıklarla olursa olsun. Evet. Yani sefere gidip geliyorsa seferde olduğu sürece namazlarını kısaltarak kılmalıdır.